Bismillah ve'lhamdülillah ve's-salatu ve's-salamu'na ve's-sulillah ve'bat. Sekizinci dersin onuncu bölümü Te'emmelil emthiletel atiyete li ve kilta Kila ve kilta için gelen misalleri düşün. Okuma parçasına geçmişti. Şimdi onu ders olarak verecek. Önce kila ve kilta manasını söyleyelim. İkisi de. İkisi de. İkisi de. Evet. huma. Genelde humaya muzaaf olur. Her ikisi de deriz. <gülüyor> huma o ikisi, kila ikisi, kila huma her ikisi. İkisi birden, ikisi de gibi. Müzekker için kila kullanılır, müennet için kilta kullanılır. Eğne <gülüyor> ehevvâke, iki erkek kardeşin nerede cümlesinde ke müsenna, merfu, kila huma fî Her ikisi de Dimeşk'tedir, Şam'dadır. Burada eha vakî ifadeler tarzda kilâhum'a geldi. Her ikisi de merfu merfu hali kilâ'dir yeter. Mensup hali ise e ra'i tel müderriseyni iki öğretmeni gördün mü? Sorusunun cevabı neam ra'i tu kiley hima. Evet o ikisini gördüm. Kila, merfu hali kiley mensup ve mecür hali müzekkerler için. B maddesinde de kilta'yı anlatıyor. Ey net talibe tanil cedide tani iki yeni kız öğrenci nerede sorusunun cevabı ki burada merfudur. Kiltahuma inden müdiereti. Her ikisi bayan müdürün yanında. Merfu ile geldi. Eyye sureteyini hafizte. İki surenin hangisini ezberledin cümlesinde eyye suretini mef'ul olduğu için mensup geldi cevapta da hafiz tu kil teyhima her ikisinde ezberledim derken hafiz zafilinin mefoul olduğu için kil tadildi de, kil teyhima geldi evet. demek ki merfu hali kil ve kilta mensup hali kiley ve kiltey mensup ve merfur hali. Evet, bu girişten sonra bir dipnot yazdırayım ben size buraya e, kilavik iltahının yanında anlaşılır bir şekilde yazın. Zamira muzaf iken ref hali kila nasb ve cer hali kiley iledir. Ancak açık isme muzaf iken mesela Ahmet gibi, Muhammed gibi, kitap gibi mesela açık isme muzaf iken maksur isim gibi işlem görür. Maksur isim. Yani Elif'in maksuriyle biten bir isim gibi işlem görür. Elif'in maksuriyle biten maksur isimler nasıl işlem görüyordu? Takdiri ihrab ve Dolayısıyla harekeler ne yapmaz? Zahir olmaz, takdir edilir. Dolayısıyla sonu değişmez, harekeler Elif'in üzerinde takdir edilir. Mesela Kirel Mekte beyni masanın ikisi de, her ikisi de. Her iki masa. Kila deriz yani. Ne halinde? Hem merfu halinde hem mec mecrü halinde. Kila darabtu kilel mektebeyni. İki masanın her ikisini de darab ettim, vurdum. Ne oldu? Kileyi gelmedi. Kila geldi. Kilel mektebeyni. Açık isme Muzaaf olduğu zaman, zamire muzaafken mecrü olduğu zaman nasip ve mecrü halleri, cerhalleri kilte ve kiley şeklinde ye iledir. Zamire muzafken merfu hali kila kilta. Açık isme muzaaf olduğu zaman, ki hep izafet de kullanılır kullanılmaz, ya zamire ya veya açık isme muzaftırlar. Bu durumda da merfu hali yine kila kilta, mensup ve mecrü halde yine kila kilta. Ebil arabiyyeti, keteptel unvane, em bil feransiyyeti. Adresi, Arapça ile mi yoksa Fransızca ile mi yazdın? Cümlesinde em nedir? Em atıf harfidir, evet. Ketebtu bi kilteyhima. Zamire muzaffı olduğu için bi ile mecbur kilteyhima. Yani, yani her ikisiyle birlikte yazdım. Yani hem Arapça ile hem Fransızca ile birlikte yaz. adresi. Men minkuma meridunil yevme. İkinizden bugün kim hastadır? Evet, kilana veriyordun. Her ikimiz hastayız. Minkuma, siz ikinizden men kim meridunil yevme hastadır? Kilana, her ikimiz hastayız. Burada niye kilana geldi? Çünkü mütekellimde Müsenna yok. Müsenna'dan na ile nahnu ile ifade edilir. Min eyne de tani Yeni iki bayan öğrenci neredendir? Kilta huma min nimsa. Her ikisi de Avusturya'dandır. Riyad o zaman. Riyad'dandır. Kilta huma. Eyyel müderriseyni seelte. İki öğretmenden hangisine sordun? Se'el tu Her ikisine sordum. Burada hu zamirini kullanmasaydık kilal müderriseyni diyecektik. Kilel, kila diye gelecekti yani. Mef'ul hali de açık isme muzaf olduğu için he kile diye gelecekti, Kila diye gelecekti ve buradaki nasb hali de elifin üzerine takdiri fetha olacaktı. Kila'daki elifin takdiri fethi alacaktı. Ecib anilesiletilatiyeti müstamilen kila ve kilta. Kila ve kilta'yı kullanıcı olarak gelen suallere cevap ver. Birinci soru, eyyül galemeyni da'a. İki kalemin hangisi zayi oldu? Araya gitti, kayboldu veya iftahil oldu. Evet, bunun cevabı nasıl olacak? Kila'yı veya kilta'yı kullanacağız. Önce önce şunu tespit edelim. Kila mı diyeceğiz, kilta mı diyeceğiz? Kila. Kalem bundan dolayı. Kila. Peki merfum olacak, mensup mu olacak? Merfum olacak. olacak çünkü da'nın faili olacak değil mi? Ne diyoruz? Da'a kila huma. Herkisi Birinci cümle böyle. Bir tane daha çözelim. Eyyel kita beyni turidu en teşteriye. İki kitaptan hangisini satın almak istiyorsun? Kilayimi kullanacağız. Kil tayimi. Kitaptan dolayı. Kilayı kullanacağız. Yani uridu en eşteriye evet kela hüma idi merfu hali biz burada ne yapacağız buraya da onun mef'ulü kelaihima 3. soru eyyel mecelleteyni qarate iki derginin hangisini okudun burada işte kiltay kullanacağız mecellen meennası olduğu için her ikisini okudum diyeceksiniz Eyüz saateyni surekat iki saatin hangisi çalındı naib fail olduğu için merfu Dolayısıyla Kil <gülüyor> ta Evet, yani her ikisi de çalındı Eyyel lugateyni tarifu iki dilden hangisini biliyorsun? Al urdiyete Emel farisiyete Evet Tarifunun mefhul olduğu için Urduca mı Yoksa Farisca Farisca camı. Bu iki dilden hangisini Biliyorsun? buradaki m de gene at harfidir. Eyül umletiniindeki al cüneyhu emet dolaru senin iki döviz cinsinden cüney veya dolar cından iki döviz cinsinden hangisi sende var Müennes olduğu için kilta. Eyü müdarrisil fıkhi kabiliyeme bugün fıkıh öğretmenlerinden hangisi kayboldu gelmedi. İki fıkıh öğretmenlerinden. Eyyel bâbeyni fetahte iki kapının hangisini açtın? Eyyün meftu meftuhatün. İki pencerenin hangisi açıktır? Men minhuma daifun fin nahvi. O ikisinden hangisi? Nahiv'de zayıftır. Bir dipnot. Kila ve kilta İsmâni lafzuhumâ müfredun, mânâhumâ müsennenn. Kila ve kilta kelimeleri, iki isim olan bu kelimeler, e, onların lafzı müfreddir, manası ise müsennadır. İkildir yani. Ve mura'atul lafzı eksaru. Ve lafzın gözetilmesi ise çoğunluktadır. Yani lafız müfred <gülüyor> gelir, mana müsenna olarak gelir. Nahwu örnek kilahuma cedidun. Her ikisi cedidan değil. cedidun nedir? Yenidir. Cedidan diye müsenna gelmedi, müfret <gülüyor> geldi. <gülüyor> Ancak mana nedir? <gülüyor> müsennadır. Lafız müfrettir, mana müsennadır. Kiltahumu <gülüyor> müctehidatun. Her ikisi müctehidir, çalışkandır. Mana müsenna olmasına rağmen lafız Müfret geldi. Ve evet. yecûzum muratu manahma, O ikisinin manasını gözetilmesi de caizdir. Yani kilahuma cedîdâni demek de caizdir. Veya kiltâhumâ müştehidâni demek de caizdir. İkisi de kullanılır. Yani. İkisi de kullanılır ama yani, lafız müfret, mana müsennâ şekliyle kullanımı daha yaygındır. Yani Kila ve kiltâ'nın devamındaki lafız müfret gelir, mânâsı müsennâdır. Ve bu şekilde kullanım daha yaygındır. ekser daha çoktur. Tamam Ama kila ve kilta'dan sonra ile müsenna lafzıyla gelmezse caizdir. Cedidani, cedidetani gibi. Tamam Burada söyledi yok. <tâmmelil> emsilete emthelete li zanike ve tanike. Zanike ve tanike. Yani zalikenin müsennası zanike, tilkenin müsennâsı tanike için gelen misalleri düşün. <tâmmelil> Hâza <li dânike> <tânike> yani kitabun <tâmmelil> <li dânike> <tânike> yani <tâmmelil emthilete> bu kitaptır. Yakın için hazani kitabani. Bu ikisi kitaptır. Hazihi seyyaratun, hatani seyyaratani. Bu otomobildir ve bu ikisi otomobildir şeklinde. Yakın için haza ve hazihi. Bunlar müsennası hazani ve hatani kullanırız. Daha önce görmüştük. Şimdi uzak için görelim. Uzak için isim şahitler. Zalike kalemun bunun müsennası zanike kalemani. O kalemdir karşılığında da o ikisi kalemdir. Tilke medresetün o okuldur. Tanike medresetani veya müderresetün müderresetani ikisi de uygundur. O ikisi okuldur veya öğretmendir de, deriz. Dolayısıyla zalikenin müsennası zanike tilkenin müsennası tanike hadanın müsennası hadani Hâdîhî nimsenâsı hatani olduğu gibi. Hada ehi ve zâlike sadîgîhî Bu kardeşimdir ve o arkadaşımdır. Hâdâni kitâbâye ve zâlike kitâbâ zemîlîhî Bu ikisi kitabımdır ve o ikisi arkadaşımın kitabıdır. Arkadaşımın iki kitabıdır. Hâdânîl-hâfiletâni tesîrâni ilel camîatîhî bu iki otobüs Hâtanil hafile Bu iki otobüs camiyeye, üniversiteye tesiran yürür, gider ve tanike ke ilel ve o ikisi havaalanına gider Limen de defâtirû Bu defterler kimindir? Kime aittir? Hiye li zeynike talibeynî Şimdiye kadar Zanike ve Zanike'nin merfu halini gördük. Şimdi Mecrur veya mensup halini göreceğiz. Bu örnekte olduğu gibi o ikisi Liden dolayı Mecrur Zeynike talibini. O iki öğrenciye aittir. Bu defterler o iki öğrenciye aittir derken Zanike değil de Zeynike geldi. Liden dolayı Mecrur geldi. Mecrur halde Zanike değil Zeynike'dir yerinde de teynik olacağı gibi. Levnu teynike seyyare teyni cemilun. O iki otomobilin rengi cemilun. Güzeldir. Levnu tanike yamza. dolayısıyla tanike muzafın ileyh olduğundan dolayı mecrü geldi. teynik oldu. Allahu teala limusa aleyhisselamu. Allah-u Teala Musa aleyhisselama hitaben şöyle buyurdu. Fezzanike burhanani min rabbike ila firavne ve mele'ih kema ca'e fi suretin kasası 32. Kasas suresi 32. ayette geldiği gibi şöyle buyurdu. allah Teala Musa aleyhisselama hitaben. O iki burhan delil firavuna ve ordusuna Rabbindendir veya şöyle de diyebiliriz Rabbinden olan o iki burhan, o iki delil mucize diye de tercüme edebiliriz burada. Firavun ve ordusunadır. Ona gönderilmiştir yani. Ki burada Musa Aleyhisselam'ın asasının yılan dönüşmesi elini korona soktu zaman bembeyaz beyaz oluşu şeklindeki iki burhan iki delil. kim mucize diyebiliriz. ki mucize kastetilmekte. Ordusu Mele'i. Mele'uhu evet. Onun ordusu civarı etrafındakiler, adamları yani. Burhan müzekker olduğu için zanikeli geldi. Burhanani dolayısıyla zanike oldu. Dav fil fi fîmâ itisme işaretin münasiben lil ba'idi. Gelen şeylerde boşluğa ba'id uzak için münasip ismi işaret koy. da <gülüyor> beyti yakın için bu evimdir ve Beytu Ehi. Uzak için zamiri koyacağız oraya. Ne diyeceğiz? Zalike. zalike Beytu Ehi. Müfret olduğu için zalike dedik. Beyt müfret olduğu için evet. zalike dedik. Hazani Ehevaye. Bu ikisi kardeşimdir. Ve zemilaye. O ikisi zalike. okul arkadaşımdır diyeceğiz. Zanike zemilaye olur. O ikisi kula arkadaşımdır. Diğerlerini zaten toplam 5 tane cümlemiş Diğerlerini siz düşünerek yapın inşallah. Hatani <gülüyor> bintaye bu ikisi kızımdır ve binta uhti ve onlar yani o ikisi kız kardeşimin iki kızıdır. iftah hadeynil bâbeyni bu iki kapıyı aç ve la teftah o iki kapıyı açma diyeceğiz. Yâ veledu yaksin hateyne sen ey çocuk bu otomobili iki otomobili yıka la tagsil, o ikisini yıkama diyeceğiz 14 Hati mudari al efal latiyeti gelen fiillerin muzarisini getir sahabe ğammada kefa daa hati cemalesme alatiyeti gelen isimlerin cemiyesini getir <gülüyor> eriketun meblağun kişi ücretle çalışan işçi. Nasirin demişler. Işte. <gülüyor> Sıfatı müşebbeh bu. Sivarun hasaten kısım bölüm. Hati müfredel esma ilaati gelen isimlerin müfredini getir. Hunudun duvelun fevakihu. El emru min etayeti 17. ve son kısım etayi emir it gelir. Asluhu it'dir. Velakin el saniyete te'udu badel vavi vel fa'i ve ti fa'ti. Lakin ikinci hemze yani it'deki i ile t arasındaki ikinci hemze vav'dan ve fa'dan sonra dönüşür neye? ve ti diye cezimli bir harfe dönüşür. Yani hazfedilir. Devamında geldiği üzere. Zalike lienel hemzeten uula. Onun sebebi birinci ilk hemze fi hadhil haleti tuhzefu fin nutki. Konuşmada bu halde konuşmada nutukta hazf olunur. gizlenir. Yani ve veya ve iti denmez. Konuşurken o mecburen yutulur. Ondan dolayı hazfetilir. Ve-ti ve ti ve fe şeklinde. Yazıda da konuşmalı da hazfetilir. Devamında geldiği üzere Lâhız enne hemzetel emri tuhzefu fil kitabeti eydan fi hadihil kelimeti ve-ti fe-ti. dikkat et. Dikkat et ki emir hemzesi aynı şekilde bu da ve-ti ve ti ve -ti kelimesinde yazıda haz olunur. Kitabede yazıda has olunur. Birincisi nutukta haz olunur. ikincisi yazıda haz olunur. Gizleniyor. Dolayısıyla yazıda konuşurken emirde, emir yagasında birinci hemze gizlenir. ve i denmez de ve-ti denir. fe i denmez de fe denir. İlk hemze haz olunur. Ama aslının İti veya İti olduğunu bileceğiz. Etah bir şeyi burada da etanın bir harfçerle geldiği halini görüyoruz. Buna mütadil denir. Eta bir şeyi bir şey ile gelmek yani biz bunu Türkçe de getirmek diye ederiz. Ey ah darahu yani onu hazır etmek. Eta gibi lazım fiiller harfçerle kullanıldığı zaman müteaddiye dönüşür. Yani geldi, getirdiye dönüşür. Gitti, götürdüye dönüşür. Bunu not almanız lazım. Çok önemli bir haydi. Lazım fiiller. Harf-i müteaddiye dönüşür. Yani ne demekti lazım fiil? Mefkul almayan <gülüyor> fiiller. Neye dönüşür? Müteaddiye. Yani mefkul alan bir fiile dönüşür. <gülüyor> Etâb-i şey'i yani bir şey ile gelmekten kasıt ey ah tarafı onu getirmek. Yani onu hazır etmektir. Tegûlü mâ eteytul yevme bi defterin nahvi. Bugün nahiv defterini getirmedim. Nahiv defteriyle gelmedim değil de nahiv defterini getirmedim olur. Gelmedim değil getirmedim ve teenzili el-Bakara 258. Bakara suresi 258. ayette tenzilde Kur'an-ı Kerim'de geldiği üzere de bunun örneği var. Kâle İbrahimu fe inna Allaha şemsi min el-meşriqi fe'ti biha min el-magribi. Kâle Zâlike li Nemruda. Bunun Nemrud'a söyledi. Bu sözü Nemrud'a söyledi. İbrahim aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki Allah güneşi meşriktan, doğudan getirir. Fettibihâ sen onu minel magrib batıdan getir. Fe buhitellediği kefer. Şaşırıp apışıp kaldı. Ben de öldürürüm, diriltirim diyordu yani. Allah öldürür, diriltir deyince ben de öldürür, diriltirim. Birisini öldürdüm, aha öldürdüm. Birisini sağa bıraktım, aha dirilttim diyordu. Bu yüzden İbrahim aleyhisselam bunu söyledi. Allah güneşi doğudan getirirse ne getir bakalım madem öyle dedi. Fehbuhi tellediği kefer apışıp kaldı.